Mehveş Evin ve Serkan Ocak Almazsın seni, kimse, almazsın seni, kimse almazsın seni yine bana kalırsın. Kimse almazsın seni o kimse alırsın seni yine bana 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar ben Pelin Cengiz Günaydın ben de Serkan Ocak Evet bu hafta programımıza bir şarkıyla e, açılış yapmak istedik e, Bugün 7 Kasım e, Kazım Koyuncu'nun doğum günü 1971 7 Kasım e, Kazım Koyuncu'nun e, Maalesef günü. evet e, çok elim bir şekilde e, kaybettiğimiz sanatçı ee, sanatçı kimliğinin yanı sıra aynı zamanda ekoloji mücadelesinin de e, içinde yer almış e, bir isim. Ve iyi ki bu dünyadan e, geçmiş, iki ki e, doğmuş, iki ki biz de onu tanımışız, e, şarkılarını dinlemişiz e, diyoruz. Ve bu şarkıyı da Kazım Koyuncu ve Şevval Sam birlikte seslendirmişlerdi. Bu hafta bizim ekonomi ekolojinin konuğu da Şevval Sam, telefon attığımızda kendisi. Merhabalar, e, Merhabalar. hoş geldiniz. Günaydınlar. Günaydın, İyi yayınlar. Şimdi çok teşekkür <gülüyor> çok ederim. Çok anlamlı oldu. E... Bir sene şey, andığınız için çok teşekkür ediyorum. Benim güzel kardeşim e, aslında e, büyük bir doğa felaketinin yarattığı e, tehlikeler ve e, e, deformasyonel sonucu oluşan e, sebepten dolayı öldü biliyorsunuz. Evet. Çernoluk'tan sonra yağan Asit yağmurları, radyasyonlu yağmurlar oranın bütün bitki örtüsünü kanserojen hale getirdi ve biliyorsunuz bakanlar ben içiyorum bir şey olmuyor diye cahidikler gösterdiler ama çok büyük kayıplar e, o sebeple oldu onlardan tensel Kazım ve ve hiçbir şey de ders olmuyor azıcık radyasyon dönemine bakanı söylemişti azıcık radyasyondan ne olur bakın ben de çay içiyorum demişti şimdi i̇şte, evet. e, ya yani, normalde böyle bir e, bir türküyle falan açmıyoruz ama bugün hakikaten çok özel anlamlı hem Kazım Koyuncu'nun e, doğum Yıldönümü olması hem de e, sizin radyo bağlanacak olmanız. Ben önce e, neden şey Sam dinleyicilerimize bunu anlatmak istiyorum. E, i̇yi ki Kazım Koyuncu vardı. İyi ki siz de varsınız. E, çünkü şu anda e, hala orada mısınız bilmiyorum. Bugün Murat Dağı'nı konuşacağız. Kütahya ile Uşak <gülüyor> sınırındaki. Murat Dağı e, bu coğrafyadaki en güzel... E, Doğal özellikleri işte en önemli doğal alanı, en önemli bitki alanı vesaire bir sürü özelliği Aslında var konuşacağız dünyanın onları. dünyanın sayılı noktalarından bizi, evet. biz bilmiyoruz sadece. Evet. Yani 116 endemik bitkisi, 4 büyük nehrin su kaynağının, yatağının burada olması açısından. E, yeraltı suları, işte coğrafya yapısı birçok açıdan dünyanın <gülüyor> e, önemli noktaları Korum, önemli koruma alanları. Evet ve bir buranın yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız bugün. E, çünkü Murat Dağı'na altın madeni yapılmak isteniyor. Günümüzün böyle belası gibi bir şey artık altın ve gümüş madeni <gülüyor> çıkarılmak isteniyor. Bilmiyorum yayından kızarlar mı bana ama hakikaten böyle yani Kaz Dağları'nda e, oradaki mücadeleyi işte Cerat Tepe'deki mücadeleleri <gülüyor> anlatırken şimdi ortalıkta yokken e, kendi bakir hayatını orada yüzyıllardır devam ed ed ediyorken bir çet raporuyla e, anladı ki oraya da bir altın madeni yapılmak istiyor. Neden? Şevvasen. Hemen o sorunun da cevabını vereyim. Ben e, yani bu konuların üzerine giderken, araştırırken hep sizin adınıza rastlıyordum. Dün de bu Murat Dağı ile ilgili bölgede zaten bir festivalde yapılıyor. Sivil direniş var. E, bölgedeki akademisyenlerle kulağını da çınlatalım. Hadi e, Oğuz Kurdoğlu ile konuşurken yanında evet. da Şevvasen var dedi. Yani zaten gönüllü olarak destek veriyorsunuz. Ücretsiz konserleriniz var. arazde incelemeyebiliyorsunuz bile gitmişsiniz. Öncelikle bir tebrik tebrik <gülüyor> evet, ediyorum yani, gerçekten <gülüyor> sizi. Yani... Aslında ben e, doğa yürüyüşü <gülüyor> Satını kaçırmayayım dedim bahaneyle. <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> ama çok hassassınız biliyoruz. Sizden bir dinleyelim. Ee, yani elbette konunun birebir uzmanı değilsiniz ama çok duyarlısınız Murat da sanatçı neden... hassasiyetiyle ekoloji oluyor. meselelerini ya dinleyelim. Olur, Hep uzmanlardan de, dinliyoruz. Sanatçı hassasiyeti falan da dememek lazım. ya yani bu her insanın ya yani insan olma yolunda bir şekilde kendine Geliştirmeye çalışan, hayatı anlamaya, idrak etmeye çalışan, etrafıyla empati kurmaya çalışan, bu dünyanın bir parçası olduğunu anlayabilen her insanın bu hassasiyeti göstermesi lazım. Ben bu anlamda kendimi son derece sıradan bir yerde tutmak istiyorum. Yani Çünkü sıradan olanın bu olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Ben e, şunu itiraf edeyim, Murat da meselesini ilk defa açık radyoda duydum. E, o sırada kaz dağları ile ilgili kıyamet kopuyordu fazla sayı konser verdi e, ağıtlar yakılıyor e, işte sıra sıra dizilmiş e, ağaçlara şehitler e, deniyor e, işte fotoğraflar ya fotoğrafları gördüğümde ağladım yani o traşlanmış <Gülüyor> dağları gördüğümde ağladım Dedi. Ve o arada da Murat Dağı'nı da ben başka bir sebeple biliyordum. Yani Murat Dağı'nı bir vesileyle e, bakmıştım. Ay ne kadar güzel yerler. Bütün su kaynakları, işte hani kaplıcalar, endemik bitkiler. Yani zaten doğaya olan müthiş bir aşkım var. Murat Dağı'nı bir şekilde e, biliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Ve Murat Dağı'nına da altın madeni yapılacağını açık radyoda duyar duymaz ben Kaz dağlarını bırakmadım ama hani kaz dağlarının yanına her seferinde Murat Dağ'ı da eklemeye başladım. Kaz Dağları böyle ama işte Murat Dağ'ınıza da gülmek isteniyor. Orası için bir şey yapmak lazım. Daha bir ağaç bile kesilmeden yapmak lazım filan. Bunu bütün o dönemde yaptığım bütün röportajlarda dile getirdim. Burada bir e, grup eee gönüllü işte sivil toplum kuruluşu, köylüler, e, işte doğa severler ee, mücadele ederlerken aslında bir şekilde onlara da bir e, dil olmuş oldum bahaneyle yani onlar da hani mücadele ediyorlardı ama tek başlarınaydı. çünkü o sırada Murat Dan'dan çok fazla kimsenin haberi yoktu yani dünya burayı takip ediyor. BBC geliyor burayı takip ediyor. Deutsche Welle burada... Ne işte... acı değil mi? Ne acı <gülüyor> değil mi? Biz bunu Türkiye'deki bilmiyoruz. Türkiye'deki medyamız maalesef... Belki de şöyle söyleyeyim yani ben açık radyoda bunu duymasam belki ben de bunu bilmeyecektim. Fakat bunu duyar duymaz hemen bunu da gündeme getirmeye başladım. <gülüyor> ee, sonra e, tabii benim böyle zamanlarda e, bunun uzmanı değilim. yani Ama uzmanı olan dostum sizin de az önce dile getirdiniz. Oğuz Hocamı aradım hemen. E, İstivi'de bir program yapmıştık. E, Dokuz sıcak nokta diye. Ben de Karadeniz'e anlatmıştım. Oradan Hı. başlayan dostluğumuz e, hala devam ediyor ve benim hani herhangi bir şekilde bir bilgiye ulaşmam bu ne oluyor, bu nedir? Yani neyi savunuyoruz? Neye karşıyız? diye. Hemen böyle e, arayıp gecenin kaç olursa olsun rahatsız ettiğim e, çok da sevdiğim dostum Oğuz Hocamı aradım. Hocam hadi gelin şu Murat Dağı'na gidelim dedik. Süper. Onun öncesinde işte buradaki insanlarla işte Funda Hanım var, Mahmut Bey var, Mahmut Uludağ, Funda Özakçı var. Onlarla temas ettik. Ya yani onlar daha doğrusu bize ulaştılar. Ben önce dedim ki hani kitle hareketi ne boyutta? Hani konser veriyorum vermesine problem değil yani. Zaten böyle bir şey için isterim ama hani dikkat çekmek için. Fakat hani ...bu bir eylem planı olması lazım... ...bunun bir yaptırıma, bir dönüştürücü etkisi olması lazım... ...tam aktivist oldunuz yani... ...yani aslında benim... <gülüyor> <gülüyor> ...örgüt mücadelenin gözeği. de... ...annemden şey. <gülüyor> armutun dibi durumundayız... ...yani armut dibine düşermiş... ...yani benim uzak, uzağa düşmem... imkansızmış yani... ...lemansam gibi bir annenin kızı <gülüyor> evet. olarak tabii ki... ...çünkü biz böyle büyüdük yani bu... ...bizim gördüğümüz... hayatı algılama biçimi aslında... Ee... Dolayısıyla ben hani böyle zamanlarda ya anneme bir danışırım ya çok böyle hani konunun uzmanı dostlarıma danışırım. Bununla ilgili de önce Oğuz Hoca konuştuk. Dedim ki yani ben altın madenine karşıyım ama hani burada karşı olup sonra düğünde altın takmaya gittiğimizde biz bu çelişkiyi nasıl çözeceğiz hocam dedim. Yani hani altın da takıyoruz aslında bir noktada. İşte ben Hı. çok fazla kullanmıyorum mücevher ama annemden kalan bir şey varsa kullanıyorum onun haricinde çok altın takmıyoruz. Ee, yani <gülüyor> Ama bir düğüne birine giderken Hani ne bileyim Bir altın <gülüyor> verebiliyoruz yani Burada nerede durmamız lazım ee, Oğuz Hocamla bunu dair konuştuğumuzda Bölgenin Bana böyle bir Şeyini özetine çıkardı Murat Dağı'nda Dört büyük nehrin Yatağı var hı hı. İşte Büyük Menderes, Gediz, Pont Porsuk ve Banas nehirlerini. Bunlar çevre bölgeleri çok büyük ovaları sulayan e, <gülüyor> dört büyük nehir. Burada dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan endemik bitkiler var. Yani e, aslında sadece ormanı kaybetmeyecek burası eğer altın madeni olursa. Burada müthiş bir e, kirlilik olacak. Bölgedeki yaşam Yavaş yavaş yokluğuna başlayacak ee, ağır metaller sulara karışacak ve normalde tahayyül edilenin belki 10 misli bir bölgeyi etkileyecek bu. Yani hani biz sadece bundan dolayı öğlen sevdiğimiz dostlarımızın arkasından ağıt yakmak zorunda kalacağız. Ya yani Hayatımız bunun üzerine kurul olacak ki düşünsenize yani burada su kaynaklarına karışmış artık yatağına karışmış e, ağır metalleri ve zehirleri düşünün. Ee, o nehirlerin geçtiği e, kentleri düşünün. Sadece e, Uşak ve Kütahya'yı kirletecek değil yani. Tabi Gediz, Gediz, Gediz, Gediz, Gediz, Manisa, Ankara'ya kadar belki uzanacak. Kirlilik, tabii. <gülüyor> Ondan sonra işte hani biz aslında ben bunun mücadelesini veriyorum. Yani e, Ben yaşadığım coğrafyayı çok seviyorum. Buradan Öğrendiğim edindiğim yediğim içtiğim ne varsa bunun karşılığında borçlu hissediyorum bir şey yapmak zorunda hissediyorum kendimi gelecek nesillere de ben burayı bu kadar tükettiysem gelecek olana bir şeyler bırakmak zorunda olduğumu da biliyorum yani bu şey gibidir arının balını alırsınız ama hepsini almamanız gerek bir parçasını araya bırakmanız gerek yani anlatabiliyor muyum o, o da devam ettirecek. Peki. Ama bu su kaynaklarının kirlendiğini düşünün ormanların yavaş yavaş yok edildiğini düşünün e, arıların yok olduğunu düşünün bu bir artık e, kapıya asılması gereken bir cümle arılar yok oldu mu bu dünya yok olacak. Peki ben Hiç şeyden ne? bahsetmek Hı -hı. istiyorum e, Murat Dağı yok olmasın biraz önce isimleri de e, söylediniz e, Murat da yok olmasın diye bir platform kuruldu bu platformun etrafında zannedersem e, bir takım e, direniş mücadelesi veriliyor. Sizin oraya gittiğinizde izlenimiz en azından yerel idareciler, sevi toplum örgütleri, meslek odaları, halk e, yeterince e, bu konuda mücadele içerisinde mi, sayı anlamında, yaptıkları anlamında işte bir çet hazırlandığı çede karşı açılan dava anlamında bu anlamda siz yeterli bir mücadele gördünüz mü? Ya inanılmaz iki köy köy olarak dava açmış, bireysel dava açanlar var bunun için mücadele eden gündüz fabrikada çalışıp gece bunun için çalışan gençler var. Ben biraz da tabii sanatçıların şöyle bir şeyi oluyordu. Kitlelerin önünde daha geniş kitlelere hitap eden bir pozisyonda olduğumuz için bizim ağzımızdan çıkan cümleler birçok insana gence, ilham kaynağı olabiliyor, güç olabiliyor, destek olabiliyor. Yani benim destek verme Noktası, noktası olarak böyle bir konuyu seçmem. Özellikle burayı seçmem de de aslında böyle bir niyetim var. Çünkü o insanlar tek başlarına mücadele ediyorlardı. Fakat benim gelişimle gerçekten hani bunu daha fazla duyurma şansları da oldu. Yani oradaki insanların mücadelesinin duyurulması lazım. Köylü kadınları orada bu meseleyle ilgili e, tiyatro yapmışlar benden bir gün önce. E, ve hani o kadar gitti ki kendilerini ifade edebilmeleri, evet. ifade etmek istemeleri bunun için mücadele etmeleri. Cezelere karşı <gülüyor> mücadele eden aydınlı kadınlar değil mi? Kızılca ee, köylü kadınlar. Uşak. Evet, evet, evet. evet. Kütahya arasında Kızıl e, pardon ne? Kızıl, Kızılca köylü. Kızılca, Kızılçam köyü galiba tam doğru söyleyeyim. Kızılçam köyü olması lazım. Hı -hı. E, köy olarak e, dava açmışlar. Bu arada bilirkişi raporu burada altın madeni yapılamaz e, şeyi karar vermiş. Hı hı. Fakat e, buna da çok güvenmemek lazım. Çünkü Tepe'de bu karar çıkmış olmasına rağmen e, itiraz ediyorlar. Ondan sonra işte 200 hektarlık bir alanda sadece şu kadar e, ağaç kesilecek. ...diye başlayan hikaye... ...8 bin hektara kadar... ...8 bin küsur hektara kadar... Çıktı. ...öyle Dolayısıyla... başlıyor zaten hep yani proje... ...ruhsat alındıktan sonra bunun... ...kapasite arttırımıyla... E, ...arazileri daha da yani... ...görünenden çok daha fazlası... ileride yapılıyor bu tarz... E, ...madencilik faaliyetlerinde yani... ...11'in ruhsat alınmışsa... ...işletme sonunda bunu 3 katına 4 katına... E, ...kapasite arttırımı şeklinde hep bunu gördük... ...çünkü kazalarında da var bu... ...daha Cerahat da genişliyor bitmiyor... Tepe'de de var... Evet yani orayı da bıra peşine bırakmamak lazım. Çünkü buradan e, tamam diyoruz hani kurtardık ondan sonra başka bir yerden mevzu çıkıyor. Yani çet raporları da e, bazen güvenilir olmayabiliyor ve hani oradan dolanabiliyorlar. Bir de bunları yani burayı biraz araştırmaları lazım insanların yani oradan altın çıkarılıyor da. Bunun işte %4'ü diyelim ki Türkiye'ye kalıyor geri kalanı işte ya işte Kanada şirketlerine bilmem oraya buraya. Hani... Zaten bu da en büyük ekonomik tartışması yani çıkarttığımız hani ha yani bu şimdi, madenlerimiz bakın. yerin altında mı kalsın söylemi var ya resmi şeylerin şey bize kalmıyor yani. zaten. Bize ka yani kalmasının ötesinde de bakın yani bunlar medeni e, çağdaş ülkeler. Yani şey medeniyet noktasında ileride ülkeler. Kanada bunlar, zaten en büyük en büyük yani bahsettiğimiz ülke Kanada. Kanada, Amerika şu bu. Şimdi kendi ülkelerinde bunu yapmıyorlar değil mi? Bakın neden? Çünkü sulara karışıyor işte zehirlenecek insanları bilmem ekolojik denge ekosistemler bozulacak filan filan. Çok güzel. Ne yapıyorlar? Geliyorlar ve sizin memleketinizi yok ederek o kaynağa ulaşıyorlar. Hı hı. Yani şimdi ben bu anlamda böyle şey değilimdir. Hani Dünya yaratıldığında sınırlar yoktur demiş Kızılderili ve benim en sevdiğim cümlelerden biridir. Ama şimdi kendini koruyup da beni yok etmeye çalışırlar. Benim oksijenimi, benim su kaynaklarımı, e, yani hakkım olan yaşadığım coğrafyaya aitim ben. Ve hani bu ait olduğum topraklardaki kaynaklarıma el uzattığı zaman birden e, şey oluyorum evet. yani... Yani ben bir vatan severim. Gerçek anlamda bu toprağı, bu iklimi, bu coğrafyayı seviyorum yani. Hani gelip de dışarıdan biri kendi oksijenini koruyup benim oksijenimi yok etmesine izin vermek istemiyorum yani. Benim hakkım olan, benim de hakkım olan oksijeni. <gülüyor> Buradaki yaşam hakkı olan ağaçları, işte su kaynaklarını, hayvanların hakkını alsanı istemiyorum açıkçası. Yani baktığınız zaman yüzde dörtle başlayan bir, yani yüzde dört... Türkiye'ye kalacak oradaki altın O yüzde dördün, dördün Yüzde ikisi işte teşvik için Yine bizim cebimizden onlara verilmiş Onun gidiyor. yüzde ikisinin vergisine Bilmem düşecekler gibi böyle Bin tane teknik şeyi var O yüzde iki de kalmayacak Türkiye'ye o zaman e, hani Gerçekten Türkiye'nin Derinden ihtiyacı olan Bir ekonomik ihtiyaç olur O zaman da bazı şeyleri değerlendirirsiniz Belki orası değil güzel. Şurada şu kadar türe verilir ama Gerçek anlamda Türkiye'nin kalkınmasına, ekonomisine, işte e, toplumsal e, ihtiyaçlara dönüşebilecek bir e, çalışma olur mesela. Yani bunun için. O zaman da duruma göre bir değerlendirirsiniz. Yani yine Murat Dağ olmaz ama daha az çevrenin zarar göreceği başka bir şey olur. Yani, ama burada bir de toprağa su kaynaklarınızı, yaşamınızı, geleceğinizi, çocuklarınızın geleceğini... Ele aleme satıyorsunuz. Yani bu zaten yani biz hep bunun doğa boyutundan mümkün olduğunca konuşmaya <gülüyor> neleri kaybedeceğimizi konuşmaya çalışıyoruz dilimizin döndüğünce ama yani sizin bahsettiğiniz aslında o yüzesel olarak bahsettiğiniz konunun inanılmaz bir derinliği var. Ben bunu uzmanlarıyla yani çok konuşuyorum anlamaya çalışıyorum yani bunun e, de, biz burayı, madem bunun bizim gelip ya, çıkaracaklar ve gidecekler ve bize sadece işletme parası olarak bir vergisini verecekler. <gülüyor> o vergisi de sizin söylediğiniz teşvikle, dolaylı ha, olarak yani. teşvikle o zaten geri gidiyor. EBIT peki neden yapılıyor bu? Ee, Kazdağları'nın ya, hikayesi türlü... de daha öncesinden yani Kanada'da fuara fuarlara gidilmiş. Gelin bizde altın var. Bunu çıkarın diye biz onları evet, davet ediyoruz bir de Bunun sebebi insanların kafalarını buradan karıştırıyorlar. Yani işte altın da dünya bilen kaç yüz altın rezervlerinde yani e, bu kadar kaynağımız varsa bu bize yarayacaksa niye çıkıyoruz diye insanların kafasını karıştırmak için aslında öyle bir şey yok yani bunun altına insanların <gülüyor> sebebi hani sadece romantik bir doğa sevgisi gibi e, bir yerde e, bazı insanlar için romantik kalıyordu aslında benim için öncelikli tabii ki doğa ama bunu hani kendi aramızda zaten bunu konuşuyoruz yani bunu da bu şekilde bakmayan insanlara dair bir cümle kurmak için bunun altına çizdim. Yani kafası karışan insanlara. Yani işte diyor ki, şu bizim ama dünyanın en zengin bilmem ne altında rezervimiz varmış. Ya şu memleketi memlek olacakken niye bunu çıkartmasın, nasıl... Değil, kafası karışan insanlar için bu Bir de nasıl kafayı oldum. karıştırıyorlar ki, biliyor musunuz? İlk geldiklerinde <gülüyor> o köye ilk geldiklerinde ilk sondaj çalışmaları yapıldıklarında şunu da kandırıyorlar bizim bu zaten kanayan en büyük e, zayıf noktamız e, biz buraya geleceğiz, yatırım yapacağız köylüyü çalıştıracağız, dışarıdan işçi getirmeyeceğiz kooperatifler kuruluyor oradaki köylülere kamyonlar alınıyor çok atıl durumdaki işler yani çok inşaat aşamasındaki işlerde çalıştırılıyor e, bugün bu tarz işletmelerde bir tane örnek vereyim. Ilısu barajını e, zamanda evet inşaat aşamasında çalıştığı bir sürü köylüler şu anda ben gittim, Ilısı Köyü'ne de gittim. Hasan Hasankeyfe'de gittim. Sadece bir tane o bölgedeki yaşayan onlarca köyden bir tane güvenlik görevlisi vardı çalışan. Çünkü evet. işletme aşamasına geldiğinde artık e, nitelikli elemanlara ihtiyaçları olduğundan o inşaat aşamasında çalıştırdıkları e, birçok köylülerde işsiz kalıyorlar. Muhtarlara ya kız... inanılmaz yatırımlar yapılıyor. Çok gördük bunun örneklerini. Burada, i̇nanılmaz burada sosyolojik yönleri de var bu işlerin. Çok şahane muhtarlar var. Buradaki gençler de şöyle çalışıyor. Şimdi burada en önemli şey köy. Köylünün halkın bilinçlendirilmesi değil mi? Fırdan Köyü'ndeki o az önce Gündüz Fabrikada çalışıp akşam e, da bu iş için hizmet eden gençlerden bahsettim. Onlar Gündüz Fabrikada çalışıp sonra çıkıyorlar e, tek tek ev ev hane hane köylülerin bu işin nasıl olması gerektiğini bunların nasıl e, yalan olduğunu hani burada eğer bir altın madeni olursa Sonra neler başlarına gelebileceğini tek, tek anlatıyorlar. O yüzden buradaki mücadele çok önemli. Çok Ve mesela yani şöyle bir şey var. Ee, hani şunlar daha fazla duyulsun. Yani nasıl Kore Savaşı'nda işte Türk askeri bize ucuza geldi. 25 cent. Yani bu dünya kapitalist dünyada, emperyalist dünyada böyle bir bakış açısı var. Türk işçi çok güzel taş taşıyor. Bunu kocaman büyük harflerle köylere asmak lazım. Size bu muamele ediliyor diye. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani e, buralardan çünkü iletişim kurmak zorundasınız Yani köylü derinini belki orada endemik ne anlama geliyor bilmeyebilir Ama onun dilini kurarak Yani çok böyle Elif bir dil kullanmadan daha e, anlaşılır ve işin gerçek gerçek sorunun algını çizecek cümleler kurmak lazım köylerde bu bilinçlendirmeyle i̇şte, olabilir tam bu şey. noktada da siz varsınız hı. tam böyle resmin bütününü görüp yani hem batıda neler oluyor diğer bölgelerde neler oluyor e, ve bunları anlatıyorsunuz siz yani bir sanatçı olarak bunları anlatıyorsunuz biz elimizden geldiğince gazeteciler olarak bunları e, elimizdeki kitle iletişim araçlarıyla Yani buralarda yorulma, yorulmamın yol yani evet. yorulmamak lazım gerçekten tek tek bunları anlatmak Belki lazım herkes üzerine düşeni yapmak zorunda bu gezegene sorumluyuz bir tane gezegen var başka bir gezegen Kesinlikle. yok Öyle. yani bugün buradaki asit yağmuru yarın Kanada'ya da yağacak aslında belki hani dünyadaki suyun devinimini düşünürseniz anlatabiliyor muyum yani herkesin bu hassasiyeti göstermesi lazım. Peki. Evet. Ama evet. <gülüyor> <Çok> Süremizin de <gülüyor> sonuna geldik vallahi. Son o kadar güzel ama evet. O kadar güzel hızlı geçiyor. <gülüyor> Anlatıyorsunuz ki çok <gülüyor> da kesmek anladım. de istemedim hakikaten. Yani daha konuşacak o kadar konu var. Demek ki böyle 3 saat falan programımız olsa yetmeyecek. Çünkü konu sadece şey değil. Sadece bir doğa değil. Sadece bir ağaç meselesi değil. Çok ekonomik, sosyolojik ya, Evet. Birçok yani, birçok yönü var. Birçok yönünden irdelememe irdelemek gerekiyor. Aslında inanın bunların da ötesinde ben bakın 20 yıldır endüstriyelleşmeye karşı eskiden büyük bir gerçek bir et endüstriyelleşmenin korkunçluğunu gördüğümde dedim ki yani ben bir ağır bir talep yaratmak istemiyorum dedim yani hani bireysel eylem yaptım et yani dedim bunu ve kimseye Müthiş. de hiç militanlık etmedim yani hani ben sadece kendimden sorumluyum dedim yani ben yemiyorum et ve tavuk yemiyorum 20 yıldır şimdi ...bu benim bireysel eylemim. Bu bakış açısı bile insana yeter. Yani kapımızın önünü sükürmek. Her herkes yani var. duyarsız kalmamak... ...sadece yani... ...bireysel eylemini yapsın. Hayır arkadaş ben bunu istemiyorum. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Bu cümleyi mi kurmak gerekiyor? Gözünü o perdeyi kapatmamak. Bu bile büyük bir şey. Sadece kendimizden sorumluyuz. Yargılamadan belki, kavga etmeden. Zaten bir araya geldiğimizde... ...öyle bir güç oluşuyor ki... ...ben burada gördüm yani... Gerçekten bir şeyler değişebilir. Bu imkansız değil. Bu Ve mükemmel. insanlar da sizden e, hakikaten güç buluyordur eminim. Biz bile mikrofon başında bulunan sizin, sizin seslerinizden bu gücü istedik. Çok teşekkür evet, ederiz. Çok, çok teşekkür, sağ olun. İyi ki, varsınız, şey çok iyi ki varsınız. Çok çok çok, çok sevgiler. Sağ olun. sevgiler şey Başladığımız <gülüyor> gibi de bitirmek istiyorum. Gelivera deresiyle e, kapatmıştık. <gülüyor> Gelivera Bakalım bir köy çalışalım. biliyor musunuz bilmiyorum. Yardımdan çalın ya. Oh. Dünyada bir yerdeyim <gülüyor> ya da işte gidiyorum. Onu yani çalacağım ama şu gel, Gelivera'yı söylemek istiyorum bir cümleyle. Tamam. Yani oranın da hikayesi, oran üzerine bir e, bu türkü yakılmış. Orayı da biliyor musunuz baraj suları altında kaldı. E, o köy şu anda yok. Evet. Yani bunu, bunun da bu türkünün Ona bakarsanız Paradeniz de... otoyolu yapıldıktan sonra insanların isim verdikleri kayalar yok oldu. Denize atladıkları çocukların çocukluklarında. Evet. Yani bu hafızaların silinmesi demek yani bu insan evet. tekrar... Geriye dönüp eski sokağında çocukluğuna bir koklamak istediğinde yok o sokaklar. Ne isimleri var, ne e, o sokaklar var, ne o binalar, ne o ağaçlar. Siz yani buraları bir unutmamak lazım. Gazi evet, hangi hangi şarkısını demiştiniz? İşte ee, işte gidiyorum olur. İşte gidiyorum. Yani hangisi olursa <gülüyor> Tamam böyle böyle yani bir Gazi Kazım doğum günü. Tamam, rejimiz rejimiz dünyada bir yerde bir mi bir ayarlamış? Yerde evet. bir. O, onunla ben, kapatalım o zaman. Bu hafta tamam. e, çok teşekkürler. Çok ağzınıza Çok teşekkür sağlık. ediyoruz. Çok sevgiler. İyi yayınlar. Sağ, sağ olun. E, Şevval Sam'la beraberdik. Hakikaten çok güzel bir yayın oldu. Çevre mücadelesinde e, böyle sanatçıları görmek, inanın oradaki insanlara, bizlere, bu konuda mücadele veren herkese büyük bir güç kaynağı oluyor. Kendi adıma e, Güzel, gerçekten... değişik bir yayın yapmış olduk. Teşekkür ediyoruz. Evet, çok ediyorum. teşekkür ediyoruz katkılar için ve Kazım Koyuncunun sesiyle bu haftaki ekonomi ekolojiyi kapatıyoruz. Sağlıkla görüşmek üzere. Sadece Sadece